Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kıyamete yakın afetler çoğalacak. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi sonunda var muhteremler. Bu alem yokken yaratıldı. ve bunun bir sonu gelecek. Her şeyin sonu da biliyorsunuz bir bırakıp dökerler. İnsanlar yaşını ölürler. Allah Teala buyuruyor bizlere İsra ayet 58'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min karetin ilahani mulukuhu. Ve in min karetin bir belde ülk yok ki ilahani muhlikuhu onu helak edeceğiz Allah buyuruyor. Ne zaman? Kable yevm kıyameti kıyametten önce kürri arzda ne kadar ülke varsa, belde varsa, şiir kısabı varsa bunların her biri kıyametten önce helak olacaklar. Her birine başlarına felaket gelecek. Ev <gülüyor> muadzi ya da onları Mevla azap edeceğiz. Azaben şediden. Çok komik azaplarıyla. Nasıl olacak? İç düşmanlar, iç karışıklıklar olacak, affetler olacak. Kâne zâlike fil kitâbi mestûrâ. Bunların her biri de Mevla buyuruyor. Fil kitâbi, kitaptarı mahfızda, Mes'ura yazılmıştır. Hangi belde, hangi ülke, hangi kasaba ne zaman helak, helak olacak? Helakın nedeni ne olacak? Yani deprem mi, sel mi olacak, ne olacaksa bunu her bir de ezelde yazılmış mıdır yani? Yazılmış. Bu olacak bunlarda. En son hangi ülke belde helak olacak? Hadis-i Trümlüde en son ülke Medine Mlebere helak olacak muhtemeler. Kabe gelince Kabe'yi de habes gelecek olan bir ordu ince ayaklı onlara Kabe yıkacaklar. Yani zaman gelecek artık Kabe Betullah tavaf edilmeyecek, dünya karışacak dünya, karışacak, dünya olacak dünyada. Peki acaba neden Mevlamız böyle her ülkeyi helak edecek acaba? Hikmeti ne acaba tabi? allah Teala kuluna zulüm etmez. Allah zulüm etmez böyle. Kul hak edince onu mevla'n verir. Allah Teala buyuruyor bizlere rahat, ayet 11'de. Bismillahirrahmanirrahim. İnallâhe la yuğayyiru mâ komin, kavmin. Allah Teala kesinlikle la yuğayyirü. Yuğayır tahviye etme, değiştirme. Allah değiştirmez bozmaz. Ma bir Allah tarafı verdiği bir toplum verdi nimet Allah geri almaz. Bir millete, bir ülkeye, kasabaya Allah verdiği nimet yani boldu kuzefera bozulmaz. Hatta yuga yürü ma bi en enfusihim o ülke halkı kendi hallerini değiştirmeyince Allah tarafı değiştirmez. Demek ki bir ülke halkı, kasaba halkı, beldi halkı İslam eşliklerini sürece. Bu İslami yaşantıdaki bir değişim olmazsa, İslam bunu çıkmasın bunun dışına, oraya feri gelmiyor bakıyorum, gelmiyor belki. Visa eradolukamın su en fela mardelle allah Teala Mevlam bir ülkeye beldi allah Teala bir süen yani kötü bir hal azap, felaket Allah'ım falan felâ mereddele kimse bunu da geri çeviremez, önleyemez Allah böyle buyuruyor. Yani bir ülke halkı, kasaba halkı demek ki İslam'dan koptukça, ahlakı bozuldukça, zulüm arttıkça orada, bilhassa fuhuş gibi, alkol gibi, faiz gibi artık fıtın dışına çıkarlarsa, oraya mutlaka felaket gelecek. Onlar daha önce helak olacaklar. Ve allah Teala Mevlam bir yeri de helak etmeyi dileyince, Fela mereddele. Kimse bunu önleyemiyor. Geri çeviremez Mevla buyuruyor. Çevirebilir mi? Tabii çeviremez. Mesela meteoroloji uyarı yapıyor. İşte aşırı yağışlara geliyor. Nereden geliyor? Havadan. Ne var havada? Bulut geliyor. Nereden geliyor? İşte Balkanda bulut geliyor. Peki önüne bulutu sokma ülkene. Ama güç yetmiyor. Deniz kaburacak, taşıyacak. Defrem olacak. Yani bunlar önceden bilinse bile belan buyuruyor. Ama bunlar önlenemeyecek. Buna kimsenin gücü yetmeyecek. Bunları engellenemeyecek. Bunların. Şimdi işe nasip olursa birkaç örnek vereceğim. Önceki kavimler nasıl helak oldular? Çünkü derler, Sünnetullah bu değişmez bu. Aynı felaket insana başlayan tekrar gelir. İlk batan kavim yeryüzünde Nuh kavmi oldu. İlk yeryüzünden batta helak olan kavim Nuh kavmi. Eski çağlarda olan bir olay bu. Hazır Nuh Aleyhisselam'ın zamanına göre Nuh kavminin zamanına kadar yeryüzünde Allah'a inanç herkeste vardı insanlarda. Adem Amazan gelen inanç, tevhid Allah'a bir inancı herkeste vardı o zamana kadar. İlk olarak bu inanç Nuh kavminde koptu. Nuh kavminde koptu. Bunlar Bunların seyrede bazı kişiler vardı, Nuh kavminin. kamide sivrilen, akıllı insanlar vardı. Bunlar ölünce, bunların ağrısına dayan bir yerin ne yaptılar? Bunların ağaçtan, taştan hekim yaptılar bunların. Bir, bir hatırlama olsun diye anısına bunu yaptılar. Bunlara da Değil noktalar ettikleri bunlar, heykeller ettikleri bunları. Tabi zamanla o heykeller kutsallaştırıldı. Putlaştırıldı, ilahlaştırıldı. Onlara tapmaya başladı. Nuh Aleyhisselam Allah gönderdi. Peygamber olarak. Nuh Aleyhisselam 50 peygamber oldu. Kavmine uğraştı en çok dövülen peygamber bu aleyhisselam, aleyhisselam en çok dövülen peygamber insanları Allah'a davet ederdi bırakın şeykelleri bırakın putları, bırakın bunları Allah birdir büyük ihtimalle Allah'tır o da yaratan, yöneten onları davet ederdi onları da girişlerdi taş atarlardı tepini Bazen artık bayıları konmaya girerdim. Kene geli zamandan bakardı ki her tarafı yara kanlar içerisinde. El ederek sığınarak hanımı da karşı kendisine bu yoldamak. Hikmeti Allah'a Nu Nuh Aleyhisselam sonra dua etti Mevlamız'a. O kısım okuyacağım inşallah. Kamer suresini okuyorum. 10-12'de Fedea <gülüyor> Rabbehu feda, feda dua etti, dua etti Kime? Rabbi, Rabbina tabi, Rabbine Ne dedi? Enni mağlubun, enni mağlubun. Allah'ım ben mağlup oldum, yenildim Allah, yeni düştüm. Başaramıyorum artık bunları. Fen tesir bana size yardım eder Rabbim dedi, yardım ver. Ne zaman bunu söyledi? Sabır edemedim mi? tam 950 yılı Peygamber yaptı. 950 yıl peygamberi yaptı. 50 yaşından başladı, 1000 yaşına geldi. O zamanlar ömrümden uzundu. Dünya tam doğal bir dünya. Dünya doğal dünya. Hatta numarası 1000 yaşına geldiği halde tek bir saçlarında, başlarında beyazlık olmamış o durumda. Dinçkenisi de bu 950 yıl içerisinde kominden çok çoğalan oldu tabii. Devamlı doğumlar var, ölüm olmuyor fazla ama. Ölüm olmuyor fazla. Torunu, torunu torun, torun, torun, torun torunu nesil devam ediyor. Dualessalam yeni gençlere uğraşıyor. Ne yapsın? İmana getiremiyor. Çok az bir güz yani 80 küsur kişi imana geldi ancak kendisine. Koca toplumda. Artık görev yapımız hale geldi görevini. Artık yatırmıyorlar. Muazzam, baskı, zulüm, işkence. Artık konuşmuyor kendisine artık. Artık alan daraldı. Çok sıkıldı. Ne yaptı? Feda Rabbehu. Rabbine dua etti. Enni mağlubun. Allah'ım ben mağlup oldum. Yeni düştüm bunlara, birim bunları. Fentes'i yardım eyle. Mevla buyurdu, yani artık tebliğ görevini bırak, gemi yapmak başla bir gemi yapmak, öyle yapıyordu Nedir ya Rabbi bir gemi? Mevla buyurdu, sana cebbali göndereceğim, o zaman tarif edecek, gemi yapma başla. Nuh Aleyhisselam baktı tebliğ görevini zaten de eline gelirmiş marangozu o döneme göre o döneme göre işte destere, balta, keser kullanması bilirmiş kendisi de ormanda her türlü orman zamanlar ağaçları kesti kalaslarla büyük kalaslarla üç kalktı bir gemi yaptı üç kalktı gemi yaptı nerede gemi yapıyor? Tabii karada yapıyor gemiyi yerim o pisliklere geliyorlar. Alıyor diyorlar. Duvar onlar bıraktı. Onlara bir şey söylemiyor. Ama onların inadı küfür adileri ne yapıyorlar? Sır duvarası aşağılamak için yana geliyorlar. Ya Nuh, ne oldu? Bıraktı peygamberliği? Başladılar. Gülüşüyorlar. Ya Nuh sen hakikaten değilmişsin diyorlar be. Bu ne bu yaptığım bir sürecek bir şey bu gemi yani ona benziyor. Karada güzel bu gemi. Sen deli falan kendisiyle. Hatta öyle oldu ki içlerinde en azgın der ki dibine en azgınları der ki, ki Nuh'un yaptığı gemi var ya oraya gidelim oraya derler tuvaleti yapalım der, yapanlar. Orası bir genel tuvalet hale getirildi toplumda. Gece gündüz kimin tuvalet ihtiyacı olsun, gemi giderdi, yapardı. Alt kısmını yapıyorlar tabi. Umarası tabi bir şey diyemiyor. Diyemeyen bir şey gelmiyor tabi. Geliyorlar. Tabi dolduğu altı tamamen dolduğu pislik. Boku pislik içerisinde. Artı gemi bitti, kalkacak artık gemi. Ama Mevla şeye kadir Mutlak Mevla Muhteremler. Allah Teala o topluma bir hastalık verdi. O gibi bir kaşıntı bütün bedenlerinde. Bahırsan bütün vücudu kaşıntı. Uyayamıyorlar. Tıraflara dürtün makinen kaşıyor her tarafı. Her tarafı yara ber oldu kaşıntıdan. Derileri açıldı, yaralar açıldı. Muazzam adam kaşıntıdılar. Yine bir gün gelmiş piştim birisi gece gemiye pislemeye gelmiş gene. Tabii gemi dolu ya. Öyle kanalar pişiyen derken bir ayağa kaydı. Ayak kayınca elinde uzattı, tutunmak istedi, eli de battı. Eli battı ama, elini çıkarda baktı ki, elindeki kaşınlık teşmiş ama. eli iyileşmiş. Allah, ne oldu bu yedi? Öbürünü soktu, o da iyileşti böyle. Hem yara iyileşti, kaşınlık gitti. Soyundu. Baştan başa sürmedi hiçbir şey kalmadı. Gitti kavmine, müjde verdi. koşun bakalım oraya, Geller tabii artık kazıl da şeyler psikre böyle bunun için. İşte böyle yardım etti mi ediyor. Tabii öz yapacağım bunlar birkaç örnek vereceğim için. Böyle büyüyor. Hefetana evvabes samai bimai müni hemir. <gülüyor> artı vakit gelince böyle buyurdu ki, göklere açıldı gök kapıları. Fethan'a açtık. Evvâbe-s-semâ'i gök açtık. Açtık. Bir mai münhemir, bir mai su. Münhemir de şarıl şarıl akan bir su. Şarıl şarıl. Yani bir sanki ortada akıyor su. Yani yağmur değil. Yağmur taneleri tek tek olur. Böyle karışmaz yağmur taneleri. Yani yağmur taneleri İpkisi için olmazdı bile. Yağmur taneleri taneleri küçük olsun, iri olsun, büyük olsun fark etmez. Ama tek düşer yağmur taneleri. Öyle olmadı da sanki kovadan boşalıyor ya da bir hortumdan tazisi geliyor. Birdenbire gökten su indi yere. Kişettiği için su indi. Ve fecerde uygunan yerden de su kanama başladı yerden de. Kana kanalda tasusi kanen başladı. Sen kalma su birleşti. Hangisi gökten gelen yağmurla yerden çıkan birleşti. Emrin Allah emrin kadir kudir. Allah'ın takdir ettiği miktaraya gelince ondan sonra durur. Yani ne kadar yağmur yağacak? Gökten yerden su püskürecek. Takzolmuş bunlar böyle şey. Duhar Aleyhisselam daha önceden gemiye bindi. Haşr-ı Altay'a gemide kaldı bunlar. Sonunda tabi Türkler'in Güneydoğu'nda bir dağ var. Yudi dağ var. Yudi dağı. Velab yürüyor. Vestevet Alel-i Yudiye. Gemi oraya oturdu. Yani su çekilince orası Gemi oturuyorlar Gemler kurtuldular. Tablete insanlar hep öldüler muhtemelenler. Demek ki allah Teala Mevlam dilerse Mevla ne yapıyor Mevlam, suda insanlara boğuyor muhtemelenler. Yani evi kimsenin depreme kadar dayanıklı olsa evi. Depreme kadar ev dayanıklı olsa muhkem dolu olsa evi Mevla ne yapıyor? Kulu su ile boğuyor. Yani yerden su geliyor, gökten su geliyor. Peki, gökten bu kadar su var mı acaba o anda? Bu kadar su var mıydı? Allah terşi Mevlam takdir etmiş. Derimler. Yedi yıl Nur dünyayı o anda yer yeryüzüne bir damla su gelmedi, bir damla yağmadı. Yedi yıl muhtemelen Bütün dünya küriği azal. Açık sıcak olduğu Kurak oldu, sıcak oldu. Ne oldu o zaman? Denizle su buharlaştı, göğe kaldırıldı, orada sular depolandı. Azamet kudret. Buna kimin gücü yeter? Mühtemelen. Yani. Denizde buharlandı, göğe çıkarıldı, yedi yıl depolandı bunlar. Sonra oldu bunlar? Birdenbire yere bırakıldı. Kim arar bunu? Allah diyor. Ancak onun gücü yeter bunlar efendim. İkinci örnek vereceğim... Ad Kavmi... ağat Kavmi... Bunlarla başına allah Teala... Hud... Aleyhisselam'ı gönderdi... Hud Aleyhisselam... Tabi o günkü... Onların dili üzerine... Ne anlamını bilemiyoruz... Hud Aleyhisselam gönderdi... Bunlar da... Yemen'de yaşayan bir toplum... Deniz kıyısına yakın... Bir vade yaşayan bir toplum... Ama çok bereketli yermiş orası akar suları mümücü aramış Bunu yerleri de. bunların da şeyi buydu. bu kavm de çok bencil onurlu güçlü insanlar. Yabancılar oradan geçerken sıcaklıyormuşlar bu yabancıları. getirmiş şey yabancıyı. O yabancıyı oradan meydanda önce işkence yapılmış işkence. Gülüşüyorlar, erkeği kadını, dalga geçiyorlar, oynuyorlar, vuruyorlar, döküyorlar, yere kaldırıyorlar. Zavallı hiç En samıç vermişler yüksek bir yere, orada aşağıda ödülmüşler bundan. Bakın böyle. Bunlar böyle şey. Bundan bundan ziyaret alınmışlar bunlar. Toplum olarak, kadın erkeğe. Tabi Hud Aleyhisselam'a peygamberine gelince ona iman etmeyince yani küfürde kaldılar. Mevla bu Hud Aleyhisselam'a Ya Hud kavmine söyle yakında azap gelecek helak olacaklar. Azap görününce tevbe kabul edilmiyor. Bak, azap belirdi mi? tevbe kabul edilmiyor. İmana gelse buna kabul edilmiyor. Bu Atullah'tır. şu an da öyle oldu. Şuram da boğulurken iman ettim dedi ama asayetimim kabul. Böyle Edilmedi böylece. Bu da haber verdi. Bakınız ey kavmim, ey toplum, eğer imana gelmezseniz bu kötü hale bırakmazsanız azapçıya gelecek. İnanmıyorlar tabi. Yani kim ne yapar bize? Biri insanlar, yapıda kuvveti insanlar, bölgeyi hakim insanlar, yani kim ne yapar bizlerden? Da meden okudular. Bunlara da Mevlam yine kıtlık verdi. Yani gelende her vatanın kavim topluma önce Mevlam bir kıtlık veriyor. Açlıkla terbiye denir mi? Açlıkla terbiye. Ne demek kıtlık? Kurak oluyor. Yağmur gelmiyor. Yağmur gelmiyor, kurak oluyor. Kurak olunca ekim bitmiyor. Ot yerden bitmiyor. Hayvan da aç kalıyor. Hayvanlar akır kemik hayvanlar. Olan sütü kalmıyor hayvanlarında. Da meyve ekim olmuyor. Aç kalıyor bunlar da. Melâb yürüyor azabı gelmesini. Akaf 24-25'te. Felemma revhü ağrıldan müstak bile evdiyetihim. Felemma evhu o azabı gördüler toplum. Ağrıldan bu şeklinde müstak bile evdiyetihim ona bunu vadiye doğru geliyor. Bu şeklinde. Kâhül ki hazda ardı munturuna bak bulut geliyor yağmur yağacak. Kaçlı kura gitmiş tabi. Muazzam hava sıcak. Onlar sevindiler şimdi bunlar. Karşın bulut geliyor. kafra bul Bulut geliyor karşılığına. Hem de geniş bir şekilde bütün vadiyi kapsayarak bir bulut geliyor. Her taraf kararmış. Bunlar ama sevindiler bunlar. Bulut geliyor. Bu işin yağmur yağış edilirler. Ondan koştular. Bir gün Allahü belhüve mesta bih. Hayır hayır kâmiyim hayır kâmiyim o yağmuru değil. Sizler acere ettiniz var ya azap gelirse mi demiştiniz ya gel azaptır. Rihun bulduyu kasırga fırtına buyurdun. Fiya azap elim onda elim bir azap vardır. O gelen mer muazzam bir kasırgayımmış korkun kasırga yemiş geri tozu hepsini böyle kaldırınca yoğunlaşmış yani kara bir bul gibi geliyor bunlara doğru Tüdemir şeyin Demir Rabbi her şeyi helak ediyor atı, söküp atıyor her şeyi bunlara koşlar buluta doğru seviniyorlar yağmur yağacak bunlar. Bir de bunlar baklar ki o vadede bulunan çabanları vardı Hayvan sürüleri vardı. Kocaman develer havada uçuyor. Kaçıran kaldırmış kaldırılmış, havaya fırlatmış. İnekleri, davarları, çobanları, ağaç çekilmiş ağaçlar, havada uçuşuyor ağaçları da. Yani kaçmak istediler ama kaçıp kurtarın olamaz mutluluklar. Yalnız Hud Aleyhisselam, onu emanet eden küçük bir azımlık, oturur bir yere, oturur bir yere. Rüzgarın sahan sonunda geçti. ona dokunamadılar. Ya belli. kordonları. Bu 8 gün idikce devam etti. Atelanb yürüyor dirihin sarı sarın atiye. İbrahim rüzgar fırtına kasırga sarı sarın sarsar Aşırı soğuk, üşütücü. Adiye, sonsu ve kuvvetli rüzgar. Geli bunlara. hareketi bunlara da. Demek ki Mevlamızın takdirinde onunla bir helak olması varmış. Nuh Aleyhisselam suda boğuldu. Kıravın da boğulduğu gibi. Suda boğuldu bunlar. Bu kavmde oldu. Bunlar da fırtına ile helak oldular. Fırtına, kasırga helak oldu bunlarda. Hem de nasıl çok soğuk, bir hafta devam etti. Bir hafta devam etti, gelip bir an durmadan, gece gündüz böyle. Bir hafta devam etti, bu soğuk rüzgar, tek bir canlı insan, orada kalmamıştı böyle. İnsanlara kaldırıp, yerden yere vurdu insanlara. Yere vurdu böyle. Neden? Ceza, misliyle olur. Amel neyse onun misliyle. Yani bunlar, insanları kaldırıp, yukarı atıkları için, ben onu öyle aktarıp böyle. İri insanlar rüzgarı kaldırıyor fırtına yerdeni vurunlar Allah'a Vurdu bunları da. Tabi rüzgarı karşıdan, gölde de karşıdan ama kimse bunu engelleyemiyor muhtemelen. Günümüzden mesela Amerika'da çok oluyor bu kasırgalar. Hatta şehirlere başlatılıyor. İnsanlar başlaya naklediliyor. Ayrılarından veriliyor. Ama gelen kasırga Önlene mi muhteyenler? Önlene Bela buyurdu, fela merdele. Allah bir kamine helak etmeyi mal edince, vahdet gelince, onu kimse geri çeviremez, engelleyemez. Bela buyurdu. Üçüncü örnek örneğimiz inşallah. Semud kavminden. Sömut kavminde Hicir Vadisi var. Hicir Vadisi. Bedine ile Tebuk arasında. Bu vadi. Oraya yaşadı bunlar. Hatta Peygamber Esra Hazretleri Tebuk'a giderken askerlerin, bir kısmı öne giden askerler ne yapmışlar? Bu Sömut kavminin herak yere gelince bakmışlar ki kuyularında su dolu kuyularında. Yani kalmış tabi. Bu askerler yani sahabeler sahabeler yolda suzu kalmışlar. Hemen kuyudan su çekmiş, bakmışlar Su da attı, suyudan su İkmişler, kana kana. Ablut almışlar. doldurmuşlar. Hatta bazıları da hamur yoğurmuşlar o suyuyla. Yoğurmuşlar. Arkada beygam geldi. Ne yapıyorsunuz? Ya Resulallah susuz kalmıştık. Burada su, kuyularda su dolu aldık. Ki, bu toplum lanet dendi. Bakmadı. Toplum lanet dendi. Allah'ın gazı mı oradı. Hemen dökün suları. Dökün, dökün. Hamur olacak Resulallah. Hamurda develere bir yedirin. Yemeyin burada. Topu. Bir yere lanet gelmişse oradan kaşınmak gerekiyor. Hatta şöyle oldu, peygamberlerine ki buradan geçelim, gidelim. Oraya geçtiler, ileride geçince, gece artık karnı bastı, orada kal mecbur kaldılar. Büyürdü Aleyhisselam Hazretleri hesabım, bu gece burada büyük bir fırtına olacak, peygamberlerine. Daha yok bir şey ama. Fırtına olacak, develeri güzel bağlayın, yani develeri. Yani devenin bağlanması hayatta değil de, Deve yer çöketilir. Devenin ön ayağının yeri şöyle bağlanır muhtemelen. Bizden bükülür, bağlanır muhtemelen. Bir ayağının bağlanır bir, bir şekilde, deve kalkamaz ayağa böylece. Develeri sağlam bağlayın ve onlara peygamadan buyurdu, siz de sakın ayağa kalkmayın peygamadan buyurdu ona böyle. Futun olacak. yatılar oraya. Yer arız oraya. Yalnız bir kişi gece kalkmış abdest almaya o fırtınada fırtına çıkınca bu fırtına bunu kaldırıp uzak bir atmış. Yaralandı da böyle. Yine sahabem birinde devesi kaybolmuş. Kaçmış yani devesi. Demi iyi bağlanmış devesini deve kaçmış. devi arayam derken bunu da alıyor fırtına bir daha çarpıyor. İkişi böyle. Orada. Yani orası hala duruyor orası. Medine, Tebuk arasında. Orada tabela vardı böyle. E, medayini bir şey yazıyordu, unuttum, şantamı hatıramıyorum böyle. Duruyor orası, medayini de Bunların da e, günah şu oldu, bunların da meslekleri taş oymacılığıydı bunlar, bu toplumunda. Yani o dönemde yer en başta gelen toplum bundarmış taş oyunmacılığında taştan her şey yaparlanmış. taştan hatta kayaları oyup keskilerle yaparlanmış. parlatmış, çekpare yaparlamış bunlar. Meslekleri bozguna yapmışlar Daha heykel yapmışlar bunlar yine hep heykeller felaket oluyor işte zarar oluyor. Ona dikmişler onlara tapınmaya başlamışlar bunlarda. allah Teala bunlara peygamber gönderdi kenarlarından Hadis Salih Aleyhisselam Hadis Salih Aleyhisselam Salih Aleyhisselam çok yumuşak yapılıymış kendisi. Yumuşak yapılı. Gayet yumuşak yapılı. Çok merhametli, acayin kimse. Bir de o kavmde, Sömür kavminde arkası kuvvetliymiş. Yani iman etmemişler ama onun bulunduğu aşiret kuvvetliymiş. Buna toplum pek biz zarar veremiyorlar. Yalnız sayımına gelmeyen o toplum. Çok uğraşıyor. Tabi bir peygamber olarak örnek veriyor, vaiz yapıyor, sohbet yapıyor, murije gösteriyor, adı yok. Sonra şöyle diyor buna o kabilelere gelenleri ya Salih! Bu çok uzadı. Bu uzadı. Bu da buna bir son verelim buna. Ne yapalım? Diyorlar ki onların bir kutsal kayaları olmuş tepe, kutsalmış onlara göre. Diyorlar ki şimdi bunlar şu kutsal kaya tepeden eğer senin Rabbim bir deve çıkarsa, canlı deve çıkarırsa ve dişi olacak. On öyle gebel olacak. Ve ve sonra yavrusunu doğuracak. Eğer sen Rabbin bunu yapmaya gücü yeterse tam imancı sana Müslüm olacağız. Eğer diyorlar bizim din adamlarımız kendine göre onlar da ilhamı yalvaracaklar. Eğer diyorlar bizim ilhamımız bunu yaparsa ilahlarımız, sen bıraktın peygamberliği. E bırakırım. Ne güne bu iş yapalım? Onlar yine bir bayram günleri varmış. inançlarına göre. Bayram günü diyorlar. Bunların bayramları da kulsal tepin etrafında olur mu? Açıkta olur mu? Bayramları da. Ziyafetler, yemeği, şunlar bunlar tabi toplanıyorlar. Derken yeniliyor, işiliyor, her şey yapılıyor. Hadi sahne bakalım diyorlar. Şimdi geliyor onların adamları. Ha bakalım Salih, önce senin dua Rabbine, bizim dua eden biralarımıza. Önce siz başlayın bakalım duaydan bakalım biralarınıza. Kalkıyor ya bunlar, dönüyorlar kutsal tepeye, ilahlarını yalvarıyorlar, yere kapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yatıyorlar, ilahları küçük bir taş parçası <gülüyor> bir da, şey olmuyor. Artık bırakıyorlar. Dilamız yapmadı. Sem dua bakayım Rabbine. Kalkıyor Salihül Alem önce iki reket namaz kıldı. Peygamberin sünneti budur mu diyenler. Her peygamberin. Hangi peygamberin önemli bir konuda Allah dua edecekse önce iki reket namaz kırıp sonra dua eder bunlar felsefe. Salihül Alem iki reket namaz kıldı, elini açtı. Allah'ım sen bu şeyi biliyorsun abim bunları gördün biliyorsun abim bunları. Kayadan bir deve çıkar abim bu istedi gibi. Hemen kayada bir gürültü başladı kayanın içinden gürültü. Yanardağ gibi böyle. Yanardağ gibi kayada içinden bir gürültü. Bir patlama başladı, duman çıktı, infilak etti kaya iki ayrıldı. İçinden bir deve çıktı ama çok iri deve şeklinde çıktı. Dişi deve çıktı. Dişi han ileri gitti, yaptı, yavrusunu doğurdu. O da dişi. Peki işte şimdi ne olacak imana gelemezler bana. Yani gelemezler Yani demek ki burada görseler imana gelmeyen, gelmeye gelmeye gelmiyor tane yani gelmediler. Burayı da saversen o az imana gelmiyorsunuz. Sakın deveye dokunmayınız. Bu deve kutsal deve. Allah'a katına gelen deve bu deve. Dokunmayınız. Eğer deveye bir şey yaparsanız o zaman Allah size başınıza felaketi gönderir buyururdu. Sonunda devi öldürürler bunlar. devi öldürürler. Yavru kaçtı. Anne çıktı. Kayaya gitti yavru. Hemen yavru kayaya gitti. Kaya açık kalmış. İçine girdi, yavru, içine girdi yavru deve, başını çıkardı, üst sefer bağırdı, acı acı, üst sefer bağırdı. Üst sefer bağırdı ama öyle acayı bağırmış ama, kokul bağırmış. Onlar korkmuşlar işte toplumları. Geldiler, ya Salih, şimdi işte filan filan ana deveyi öldürdü, yavrusu kaçtı, o kayaya girdi, üst sefer çok acı bağırdı ama bu ne acaba? Üç gün ömrümüz kalmış bu üç gün kaldı böyle. Üç günden sonra helak olacaksınız. Gene durdular acaba imana gelebilmeler. Yine sarfını onları izah açıklıda ayrıntıya girdi. Yarın herkese yüzü sararacak yüzler, Herkese sararacak. Ersi günü yüzler kızaracak herkesin. Üçün günü gözü kararacak. Dövmüyün azap gelecek bu Böyle olduğu halde yine yamağa gelemediler. Ne la bürüyor feh khadetimiz saikatu vehüm yanzurur. Bunu oldu bunlar fe khaletimiz saikatu saika yıldırım. Bundan yıldırımlar geldi gökte. Önce bir ses oldu, uğultu oldu, ses uğultu oldu. Genelde bir bellede, bir yörede eğer büyük çapta defne olacaksa orada mutlak uğultu olur. Cebelastan bir bağır uğultu olur böylece. Yani bunu bilenler de vardır. Ya Sakar defininde Marmara defininde var oldu gece, uğultu böyle böyle acı insan benzemeyen bir ulut olur böylece nedir bu mutluluk şimdi biliyorsunuz fayatı var atomdaşında bunun öte atomların hareketi yani atomun başka bir şeye dönüşmesi gerekiyor atomun 4 ihtiyacı vardır atom değişimi için ısı Işık, ses ve hareket muhtemelen bakıyorum böyle. Hareket böyle bir şey. Isı oldu mu, Her atomun belli ısısı vardır. O ısıyı buldu mu atom başka böyle böyle. Işık, ses ve hareket. İşte cevher hastan böyle bu uğultusu bağımlı dediği böyle bu bir sinyali bulasınlar. Sinyal verim. Hemen atımlar devreye girerler böyle. Defren başlar. Şimdi orada önce uğultu oldu. Uykudan kalktılar bunda. sabah karşı oldu hareketlere de. Korktular. Dışarı fırladılar bunlar. Dışarı çıktılar baklar ki az sonra gökyüzü bile karardı. Kalktılar da gökyüzü karardı. Korkuyorlar şimdi bunlar. Ne ocağa bakalım derken gökten yıldırımlar yere düşmeye bak Durmadan. Yani bir nevi manevi bombardıman yıldırım. E Allah'a göre güç mü? Hiç bahsedeceğim ben. Allah'a güç de ki ben. Nedir yıldırım? Nedir, nedir yıldırım? Bir bulut. O bulutu eğitir yükü belli bir seviyeye gelince gelince eğer Allah'a da dirence şimşek yapmayı Başka kartal bulut olur, orada akım olur böylece. Zıt kutuda artı arta eksi olabilir. Eğer mevla o buluttan yıldırım yapmaya mevla diliyorsa ne olur? Bu, bu defa yerde eksi elektrik vardı, onda artı olur böylece. bir de elektrik yükü de belli seviyeye gelecek. Bir de havadaki iyonlar olacak, havadaki iletişim olsun, iletişim olsun böylece. Ne Bir, bir boşlama olur tabii. Yani kısa dev olur böylece. Allah'a göre güçüm bu? İsmut'a yandı. Bir anda binlerce yıldırımlar böyle çatır çatır böyle yakıyor. Çatır çatır yakıyor. Ne yaptı bunlar? İçeriye geri kaçtılar şimdi. Evleri taştır evleri. Evleri sağlam evleri. İçeriye kaçtılar. kurtular mı? Hayır. Araf 70'e mela buyuruyor. Ve Hazreti Murecfet'ü arkadan bu taraftan deprem başladı. Deminler. Deprem başladı yaz bahut fidyarım <gülüyor> casimi çünkü halda öldü hepsini arkadaşlar yani mevla uyuca mevla dile mi kimse bunu bakınız engelleyemiyor zaten sadece bir ses oluyor korkup büşüre kaçış çıkıyorlar yıldırımlar geliyor yıldırım binlerce yıldırım Tabi her tarafı yanıyor kokuş, patlamalar infilaklar oluyor İçine kaçıyorlar Bak, kuvvetli bir deprem oluyor. Helak oldu bunlarda. Bir örnek daha vereceğim inşallah Lut kavminden vereceğim muhteremler. Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın amcasının oğlu. veya da yeğeni oluyor. İki rivayet var. Lut Aleyhisselam gençken Urfa'da İbrans'a iman etti. Onunla beraber Urfa'dan göçüler Filist'e gittiler. allah Teala Lut peygamberi verince Lut Aleyhisselam bahşişleri Sedom olan Lüt kavminin bulunduğu yere gönderildi peygamber olarak. Yedi tane kasaba varmış. Bunların merkezleri de Sedom'muş. Lüt kavmi. Bunların da günahı nedir? Her toplumun günah farklı günahları. Tabi önce Peygamber'e isyan, Allah'a isyan yani imansızlık küfür var. Ancak bir toplum Allah'a inanın da kavra kası da hemelek olmaz. Mutlaka diye günahlar şey sebebi oluyor. oluyor ne bunlar günahları da? İşte hemen seksüellik denen eşcinseli bunlar muhteremler. İlk olarak yeryüzünde o toplam başlamış bu hale başlamış. Erkekler erkeklerle cinsel ilişkide görüşüyorlar. Peki kadınların ne suçluğu bu Kadınların onun suçu şu muhteremler. Erkekler açıkça başlamışlar. Açıkça erkekler söylüp cinsel ilişte bulunuyorlar kadına oturup bunlara gülüp seyrediyormuş kanlara bunları kanlarda. Yani kanlan yapmayın demiyor kadınlara bunlara? Nasıl seyrediyorlar? Lut'a ne selam? Tabii ki uğraştı bunlarla Lut'a selam. Eceğiniz uğraştı bunlarla. En sonunda melekler geldiler. Önce İbrahim ordular. Ve geldiler. Genç delikanlı şeklinde tasvir geldiler. Lut Aleyhisselam melekleri görünce ama tabi melekunu bilemedi ama. İnsan şekline gelince peygamber de olsa melekunu bilemedi onları. Lut onları görünce derler ki ya Lut biz yolcuyuz sana Allah misafiri geldik bizi kabul eder misin? Tabii aç kaldı, bu işleri böyle ama sızladı. Gençleri çok güzelmişlerdi. Bunlar altans arkadan, o pislikler gel akaradan, lütkanlı gelirler. Bu gençler onlar istedikleri düzar zamanda. Haber vermiyor bu da. Kapı eşiğinden süygüledi, kapıya dayandı. Ama kapıyı kıracaklar. Başları kapıyı tekmeleme, şey yapmakla yüklenerek kapıya. O gün tabii kapısı tahta kapı tabii fazla eğmiyor. Kapı kırılacak. Lütan selam, ah! Arkamda bir güvencem olsa da, kula sığınsam karşı gelebilirsem. Yani savaşacak onlarla, canını verecek, kuruluklarına vermeyecek misafire bunlara? Eline gelmiyor. Artık kapı kırmak üzere derken Cebrail Selam dedi ya Lut korkma, biz melekiz böyle. Ben Cebrail'im. Bu Mikail, bu İsa'yı. Bak, altı melek gelmişler ribaldi. Melek dedinler, korkma sen dedi. Aç kapıyı, sen geri bakalım. Lut Aleyhisselam, sonra rahatladı şimdi. Açtı kapıyı, Tabi işe girecekler. Cevbun Aleyhisselam bir kadın çıkardı. Şöyle bir hafif bir yerledi. Hepsini uzak bir attı. Hepsine kırıldı oradan. Bir kısmı tabi, peygamber mutlaka bu, bu. Sonra buyurdu Lütfü Aleyhisselam'a Ya lütf dedi, kızını al. Buradan çık bu gece. Bunlar dedi sabaha hele kucağı kovamayacaklar. Yalnız dedi hanımın eşin o da burada kalacak burada Tutarlasm'ın hanımı da hanımı da bu işten bu kötü fiilden çok sev kalırmış Hatta rivayete göre meleklerin geldiğini o habermiş kavmile. Yani bize gençler geldi derdi o habermiş bunlara böylece. Tutarlasm iki kızı vardı. Onları aldı, çıktı oradan. Mevla bir yürüyor. Hızır 73 74'te Fethiülümüz sayhatü müşrikin, tam iştek vaktinde, güneşin doğduktan sonra yine önce bir sayha, bir uğultu ses duyabileceğin onlarda var. Fethi Aliye Safileha, bunların şöyle oldu, yani en fiji bundanki oldu, melabürüye fiji anla Aliye Safileha. Üstü altına çevirdik meluan bürüyor. Cebrail aleyhisselam gidip kasabayı kumandır. Köyleri, ekimleri, ormanları, dağları, tabi yolları ne varsa biri kasa Cebrail aleyhisselam taktı böyle karadını kaldırdı. Çok yukarı kaldırdı, ters çevirdi yere vurdu. Ve antan ve bunlara bir de dahil edilene de gökten taş yağdı taş. Hıcaretten min sicil. Sicil de yarmış taşlar. Yaldı bunlara. Bu taşlar küçükmüş, küçükmüş ama değdiği yerden delip geçiyormuş. Hatta ateşe şöyle görüyor, Kul Suresinde Müssevvemetene Rabbik. Müssevvemetene indi Rabbik. Her taşta da isim yazılıymış. Yani o taş kime ödecek Yazılmaktadır. Her taş o erkeğe o kadına geliyor, üzerine taş bar yağdı, taş değdiği yeri delip geçiyor içlerini, yakıyor içlerini. Orada yağmur yağma başladı, çamur yağma başladı böyle. Ve cerberler kaldırı bunu, yukarı kaldırdı da ters çevirdi. Hatta o anda horozlar ötüşüyorlar, köpekler havlıyorlar. hayvanlar barışıyorlar, insanlara çığlar başlıyorlar. Eterden bunu duymuşlar. Tabii günüz oluyor bu. Güneş noktası olduğu için Eter duyuyorlar. Halk koşup tepere bakmışlar. bunu göze de görmüşler. Görmüşler. İşte Lut Gölü var bugün. Lut Gölü. Bunun bir adı da Ölü Deniz diyor buna. Avrupalıydı Avrupalılar. Adı Ölü Deniz. Ölü Deniz. Ölü. Neden? O da canlı yaşamıyor muhtemelen. Canı yaşamıyor. İçinde tek bol yok içerisinde. Yani suyu da kara. Geçtirme yanına geçtim de Bugün Ürdünün işte arasında. Yarısı İsrail'in, yarısı Ürdünün şu anda bu şekilde yanına geçtirme gölü gördüm. Gerçekten korkunç bir hal veriyor gölde. Yani ürperten bir halı var. Rengi de kara. Korkunlu bir rengi var. Adı da ölü deniz. Canı yaşamıyor. Şimdi hadisinde buyuruluyor, kim bu ümmeti Muhammediye'den o iş yaparsa Allah korusun, o iş yaparsa, öyle zaman ruh da o güne atılacak korusun Allah Allah'a Allah Allah Allah Allah yani Bu da günümüzde çoğaldı muhteşemde. Yani eşcinseli diye bu sapıklık yine sapıklık bu da günümüzde çoğaldı, çoğaldı kim bu işi yaparsa, kim bu işi yaparsa, öylece ruhu, o görevi atılacak, onunla haber haş olacaklar. Bir daha okuyayım inşallah, Ebu Davud'dan, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Be'lünür Me'eta Emre'lerden, Fidübü Bir kimse kadına, hanımını eşine de, arkadan cinsil işte bulunursa, bulunursa, Peygamberliğe melunun. O melun da la'net edilmişiyor burada bakın. Demek ki bir erkek evli erkekte hanımıyla böyle ters ilişte bulunursa o da peygamberliğin melunudur, la'net elmiştir. Ne olacak? Bunların da ruhları ölünce o atılacak, orada mahçede kalacak imdad. Azicem ademiz. Ve bir de defem olacak kıyamet depremi var. Bu daha süresi ilk baştan geliyor. Kıyamet depremi hatırlayın. Kıyamet depremi. Bu diğer depremlere benzemeyecek ama bütün küreyi kapsayacak. Çok şiddetli olacak, uzun sürecek deprem. Şimdi bir yerde deprem olunca oraya başla yardım gidebiliyor. Ama düşünün ki Allah'ın koru dünyanın tamamını kapsayan bir deprem olmuş. Korkul boyutlara deprem. Sonra uzun süren bir deprem. Tabi kim kime edemeyecek. En son bu deprem olacak burada. Peki şimdi ne yapmamız gerekir? Yani ülkemizden, beldemizden, İslam ülkelerinden bu afatın gelmesi, hemen gelmesi için ne gelir? ne yapabiliriz? 50'in bir şey gelir mi acaba? Önce bir örnek vereyim. De sonra Mülk Sözü 16'da ayet 16'da ayet-i kerim var e bu inşallah. Şimdi bir düşman, güçlü bir düşman ülkeye saldıracak. Karadan tanklar topları yumuş sınıra. Tabii tankların, topların Nam, Namlar dönmüş o doğru. Denizden abluka alınmış. havada uçak uçuyorlar üzerinde. Şimdi ülke zayıf ülke. Buna karşı gömme gücü yok. Ne yapabilir? Eğer tanklara yalvarsa tanklar cansız varlıklar. Ede bir şey gelmez. Tanktaki askeri yalvarsalar asker ne yapsın ki? Emir kulu. Ne der? Ben komutanım bağlıyım der. Değil, komutan alabazlar. Komutan ne yapar? Ben de karargaha bağlayım der. Genel kuvvete bağlayım der. Genel kuvvet ne der? O da en sonunda iktara bağlayır öte yandan. Çünkü savu emniyeti Şimdi gelelim bu deprem şeylerde. Yani bize şu anda yer üzerinde abi yakın olduğu için gerçekten muhteremler Bir taraftan karadan kıyılık fiyatlarıyla fayatıyla. Yalnız Kanada'da ve Sicilya'da fayat yok Bunun yanı her tarafında fayatı var. Ne de fayatı? yer kabuğundaki çatlaklar, yer kabuğundaki. Allah bunu böyle yaratmış. Yer kabuğu içinde kayalar var, boşluklar var, çatlaklar var, bunlar var böyle şey. Var bunlar böyle şey. Ama başı boş mu? Hayırsa yani. Yani nasıl ki bir tanktaki asker tank bölü komutanı İslam'a da düşmanın saldıramaz. Emir ver. Tam, tam. Emir gelmeden her ne kadar mermi namlunun ağzında olsa bile olsa bile asker komutan orada saldıramaz. Emir gelmeden ver. Demek ki fayatta bir nevi tanktaki namlular gibi böyle. Ama kendine nerede geçemez? E, denizden kuşatılmışız. Denizden de kabul edebilir. dalgalar. Gel anda Allah bilir. Gökten hava kuvvetleri, yıldırım gelebilir gökten. Yağmur gelebilir, sel gelebilir. Herde kuşatılmışız. Peki ne yapalım? Bulutu alırsak, bu ben ne yapayım der? Değil mi? Beni şeyk de melekler der. Bu ne? Yağmur boşlanacak. Dur yağmur. Ne gerekiyor? Bakın Mevlam buyuruyor. Mülk bayraklıda. E tüm men fissemai E tüm emin oldunuz mu? Gönder misiniz? menfis fissemai Men Arapçada akıl sahibiyet için kullanılır. Mesela Mafis semavat gelir. Ma Canlı, cansız, hepsini kapsar. Men, akıl sahiplerine. Fis sema'yı. Bu da sema'da tekil. Bunu lam tarif vardır, belli sema. Yani dünyanın seması bunlar akıllı varlıklar. Kim var orada? Melekler muhtemelen var. Dünya semasındaki meleklerden emin misiniz? Ne yapacak bunlar? En yehd büyüklerde enyaksebiklerde, sınavı yeri batımalarından, fiyzahiye, temur. O zaman yer başları, sallama dekreme başlar. Şimdi, demek ki sınırdaki tanklar nereye bağlı? Merkezdeki karagaha, yerin okumaya. Denizdeki gemiler nereye bağlı? Gene merkezindeki karagaha, gel okuma muhtemelenler. Hava kuvvetleri, oraya bağlı. Demek ki yeryüzündeki suların buharlaşması, bulutların teşekkül oluşması, bulutların sevk edilmesi, yağmurun yağması, şimşeğin çakması, yıldırımın olması, denizlerin kavramı, hayatların harekete geçmesi, deflemler nereye bağlı? Karagâh. Ne karagah? Birinci Sema'a baktılar. Sema Birinci Sema'a karagah bırakılır ne olacaksa bir seneye kadar Mevlam listeyi veriyor oradan yönlendiriliyor fırtına olacak ne adam bunun için alacak bir şey basıç gerekiyor ısı gerekiyor güneşteki enerji buna ayarlanıyor yani her şey buradan buluyor kardeşim. peki şimdi bizler oradaki mek yalvaracak olur mu olmaz onları emir kulu o halde Allah yavrum demek ki düşmanla gücü yetmeyen bir ülkede tam kavramsa fayda yok mu terbiyesi kuma fayda ne yapacak o devletinin başkanıyla, yetkilileri anlaşır barış sağlarsa her şey düzene girecek terbiyesi yine böyle bizlere İbrahim ayet 7'de: Ve iz tezdene Rabbukum, ve iz tezdere Rabbukum. Rabbiniz İranet bildirdi. Lein şekertüm, le ezidenle kum. Allah bir Kullarım Allah bir. Eğer nimetime şükrederseniz, yani küfür bırakıp da iman derseniz. İmanın geriliğini yaparsanız, seceye kapanırsanız, isim açarsanız, le ezi denleküm, burada bir lan var, lan tekit, bunun nunda şedde var, ezidenne şedde, iki tekit. Ne anlamı geliyor? Elbette, elbette, mutlaka mutlaka Allah buyuruyor, ben nimetimde artırırım. Yani bir toplumda Demek ki Mevla bolluk vermiş. Ferah vermiş. Huzur vermiş. istikrar vermiş. Mevla vermiş böyle. Eğer o toplum bunu Allah'tan bilir de Allah şükür ederse e, İslam'ın daha yaşarsa İslam'ın daha sarsı ne olur? böyle buyuruyor. Ben daha bunu arttırırım buyuruyor. Ve le inkefertu ama küfre giderseniz, inke ederseniz İnne azabı azabımda leşidî, çok ama çok şirketim elabiliyor. Azabıdır. İşte Mevlam inşallah, uyanmaktası beslen bütün İslam alemini muhteremde, Mevlam inşallah böylece. Yoksa aksi halde, ki Mevlam buyurdu gibi, azab gelince kesure geri çeviremez. Fatiha.